Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV stüdyosundan Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bugün de efendimiz stüdyo konuğumuzdur. Sizden gelen soruları efendimize yöneteceğiz inşallah. Söz hakkı başlıyor efendim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan Allah'tır. Övülmeye layık olan, Övme hakkı olan Allah'tır. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa, kim Allah'ın esmasıyla güzel olduysa, güzel yaptıysa, övgüye layık olan O'dur. Selatü selam Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Hamdolsun bizeyiz inşallah. Efendim öncelikle toplu halde gelen sorular vardır. Bir kardeşimiz veya bir topluluk olabilir. On tane soru yollamışlar. Özellikle cevapsız kalan sorular şeklinde demişler. Selamun Aleyküm demişler. Kulun vesveseye engel olunamayan, soruların cevapları bulunamayan... Allah'a imanda imanı şüpheye düşürecek cevapsız kalan sorular şeklinde bir ana başlık atmışlar ve soruları sormuşlar efendim. Evet buyur. Efendim birinci soru Allah'ın nefsi var mıdır? Varsa bunu nasıl anlamalıyız? diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Esalatu selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. وَيْلَا جَمِيلَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَيْلَا جَمِيلَ اَوْلْيَاءِ ve لِلَّهِ Rabbil <gülüyor> الْعَالَمِينَ Allah'ın nefsi var mıdır? Yoksa yok mıdır? Soru soruluyor. Önce nefs deyince neyi anlamak gerekiyor? Nefs. Allah nefs kelimesini kullanırken zatı için kullanır. Aynı zamanda insanın da zatı için kullanır. Mesela Allah ne buyururdu? "Olillahi ketebe ala nefsihı rahme." buyurdu. Allah rahmeti nefsine yazdı. Yani Allah rahmeti zatına yazdı. Nefsinin zatı, hakikati anlamak gerekir, özü anlamak gerekir. İnsanda da nefis vardır. İnsandaki nefis nedir? Allah'ın nefheddiği ruhtur, hakikattir. Buna beraber bir de o ruhu kirletmek vardır. E, manevi kirlenmedir bu. Küfürdür, şirktir, günahtır, nifaktır. Böyle olunca o hakikatin, nefsin üstü örtülünce, bu sefer nefs ne kastedilir? Üzerindeki örtü kastedilir. Ya e, üzerindeki küfürdür, şirktir, nifaktır veya üzerindeki imandır, iman nurudur, amellerin nurudur. O nefs deyince hakikati anlamak gerekiyor. Evet, e, nefs deyince e, zatı anlamak gerekiyor. Hakikati anlamak gerekiyor. Dolayısıyla Allah'ın nefsi vardır. İsa aleyhisselam da aynı şekilde kıyamet günü Allah ona sen mi beni ve anamı ayrı iki rab edin dedin buyurduğunda İsa aleyhisselam e, de buyurdu. Ben senin nefsindekini bilmem ama sen benim nefsindekini bilirsin ya Rabbi. Hakkım olmayan şeyi söylemekten sana sığınırım. Dolayısıyla nefs deyince onun e, zati anlaşılır, hakikati anlaşılır, hakikat anlaşılır. Bu insan için da bu böyledir. E, ama bir de ruhun örtüsü vardır. insan. E, ya imanıyla, ibadetiyle onu e, nur elbisesine büründürmüştür tabiri caizse ya da ona günahtan, küfürden, şirkten, nifaktan bir elbise giydirmiştir ki nefs denince aynı zamanda o kastedilir ki temizlenmesi gereken onun üzerindeki küfürdür, şirktir e, günahidir, ile temizlemesi gerekir. Allah'ın nefsi var mıdır? Elbette ki Allah rahmeti zatına yazdığı buyuruyor. E, nefsi böyle anlamak gerekir. İnsan için kullanılınca da e, üzerindeki örtüyle beraber Anlamak gerekiyor. Evet. Benim ikinci soruda şeytan kötülüğün, isyanın, karanlığın temsilcisi, simgesi şeytanı da Allah yarattı. Şeytan o zaman Allah, şeytanı o zaman Allah yarattığına göre Allah'tan izler taşır mı? Allah'ın eseri değil mi? Bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Dinimizi doğru anlamak zorundayız. Doğru anlamak demek Allah'tan öğrenmek demektir. Ayetlerden öğrenmek demektir. Allah ayet kelimede buyurdu. Allah meleklere secde edin buyurdu. Bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi. İblis cinlerdendi. Eğer iblis cinlerdense o zaman cinleri anlamak gerekiyor önce. Şeytanı anlayabilmek için. Allah cinleri ve insanları bana abdolsun diye yarattı. Ve ma kallektu cinne vel ise illa liyabudun. Eğer cinlerden iman etmeyenler, secde etmeyenler, Allah'a itaat etmeyenler şeytan oluyorsa bu durumda insanların da şeytani vardır. Nas suresinde minel cinneti ve nas vesvese veren şeytanlar insanlar, cinlerden de olur, insanlardan da olur buyurdu. Bu durumda arada kullukta bir fark yoktur, bir fark vardır. O fark Allah'ın insana nefrettiği ruhtan dolayıdır ori halife kılmasından dolayıdır, Allah'ın isimlerinin onun üzerinde tecelli etmesinden dolayıdır. Cinler de aynı şekilde kulluk için yaratılmış, aynı şekilde insanlar gibi sorumludurlar. Bununla beraber Allah, e, cinler geldiler, peygamberi dinlediler, kavimlerine e, uyarıcı olarak geri döndüler buyuruyor. E, onlar da aynı şekilde uyarıcı olmuştur, Resul olmuştur e, Allah'ın kitabını dinlediklerinde. Şeytanı öyle ayrı bir varlık zannetmek doğru değildir. Yanlıştır. Allah'a göre yanlıştır yani. Allah onu beyan etti zaten. Şeytani doğru anlamak gerekiyor. Eğer biri şeytan, <gülüyor> iblis, Allah'ın rahmetinden uludunu kesen demektir. Allah'ın rahmetinden mahrum ettiği demektir. Eğer biri Allah'a itaat etmez, Rabbini dinlemezse rahmeti hak etmediğinden dolayı şeytan olur. İblis olur. Bu tercihi insan kendisi yapıyor. Yoksa özel olarak yaratılmış bir varlık değildir. Evet. Bir sonraki soruda şöyle sormuşlar. Kafir bildiğimiz kişilerin kimi kafir kimi çok zengin ölünce cehenneme gidiyorlar. Biri zevk içinde yaşadı, diğeri yoksulluk içinde yaşadı. İkisi de ateş ehli cehenneme gitti. İkisi de yanacak. Ama zengin olan dünyadayken çok zevk aldı. Fakir olanı süründü. Bu adalessizlik değil mi? Evet. Madem kafir olarak öldüler, öyle tercih ettiler. İkisi de dünyadayken rahat zevk içinde yaşaması gerekmiyor mu? Zengin olan hiç değilse cehennemde yanıyorum. Ama dünyada zenginim, zengindim, biraz zevk aldım. Fakir olanı da dünyada da süründüm, burada da yanıyorum bu nasıl adalet, bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Sondan başlayayım cevap vermeye. Cehenneme gidenler ben dünyada zevk içinde yaşadım demez, diyemez. Şimdi de öyledir mesela. Diyelim ki biri on sene boyunca nimet içinde yaşamış olsun. Sonra o nimetleri kaybetmiş olsun. Azap olsun. Herhangi bir şekilde azap içinde, sıkıntı içinde, musibet belayla yaşamış olsun, yaşasın. O geçmişteki yaşadığı tatları unutur zaten. Hatta öyle ki, üç gün önce ne yediniz diye sorsak, zaten tadını hatırlamayız, ismini bile hatırlamayız. Allah dünya hayatına bir günlük hayat diyor. Bir günlük hayat. Bu bir günlük hayat nasıl anlaşılması gerekir? Sabahtan öğleye kadar çocukluk dönemidir. Öğleden ikindiye kadar gençlik dönemidir. İkinciden yatsıya kadar da yaşlılık dönemidir. Eğer bu kadar ömrü olursa. Allah bir gündük hayat diyor. Buna beraber Allah herkese mutlaka yaptığının karşılığını tam tas tamam ödeyeceğiz dedi. Tas tamam. Evet bir kısmını dünyada öder bu karşılığı. Bir kısmı ahirete kalır. Ahiret deyince onu yani cehennem deyince onu tek bir yer olarak anlamak doğru değildir. Cehennem yedi kattır buyurdu. Cennet sekiz kattır buyurdu. Orada azaplar farklı farklıdır. Yani en alt kattaki farklı azap görüyor, virüstteki daha farklı görüyor. Belki bunun tersini söylemek daha doğru olurdu. Evet, ne der, keşke ben de dünyadayken bu yanlışları yapmasaydım ya da bu nimetlerle beraber nankörlük yapmasaydım, Rabbime iman etseydim de biraz daha azabım hafif olsaydı diye düşünür. Tersini söyleyemez, tersini düşünemez. Aynı şekilde cennet de sekiz kattır. Oraya gidenler de pişmandır. Asıl pişmanlık, başka tam ters taraftandır. Resulullah Efendimiz buyurdu, herkes pişmandır. Yapanlar yapmadıkları için, yapmayanlar yapmadıkları için pişmandır. Yapanlar da daha fazla yapabilirdik, diye pişmandır. Kul, ahirette, kıyamet yerinde zikirsiz geçirdiği her ana pişmandır buyurdu. Cennette bin derece vardır, dedi. Her bir derecenin arası Yerle gök kadardır, dedi. Yani biri bir derece birinden üstün olursa Yerle gök kadar arada fark vardır. Cenneti de böyle anlamak lazım, cehennemi de böyle anlamak lazım. Oraya gittikten sonra Ben iyi yaşadım, işte Artık buradan sonrası önemli değil demez, tam tersini söyler. Keşke böyle yaşamasaydım, keşke iman etseydim. Acaba geriye dönüş var mıdır? Allah bunları haber veriyor. Keşke ben de Allah'ın Resulü'yle bir yol tutsaydım. Keşke iman edenlerden, salih amel işleyenlerden olsaydım. Keşke iman edip sadaka verenlerden olsaydım. Deyip kendi kendini kınar. Kendi kendine kızar. Allah ne buyurur? Bugün sizin kendi nefsinize, kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha çok Allah size kızgındır. Size gazap etmiştir. Onun için böyle bir şey söz konusu değildir. Ee, öğrendiğimizi mutlaka Allah'ın ayetlerinden öğrenmemiz gerekir. Allah her şeye cevap vermiştir. Biz cevabı olmayan soru yoktur derken soruyu Allah cevaplandırmış. Cevabı Allah vermiştir. Onunla cevap vermemiz gerekir. Ee, tabii kısaca vermemiz gerekir. Evet. Sorular bir hayli fazla. Ee, arkadaşlar bu arada e, mutlaka kendilerini ciddiye aldığımızı, insanı ciddiye aldığımızı, Kesinlikle sorusunu ciddiye aldığımızı bilmelidir. Mutlaka her soruya kısa da olsa cevap verebiliriz. Eğer arkadaşlar tam olarak mutmain olmazsa cevabı bir daha göndersinler. Olmazsa yazılı olarak da farklı bir şekilde iletebiliriz. Evet. Efendim bir sonraki soruda kardeşimiz sormuş. Cehennem ateşi bildiğimiz yanan ateşi <gülüyor> mi anlamalıyız? Yoksa farklı bir anlamı var mı? Anlamı evet. mı var? Ateş sadece bir bölümdür. Allah e, ayetlerde cehennemi, cehennemin ateşini yanmayı anlatırken farklı farklı kelimelerle anlatır. Mesela, azabın elim diyor, iç yakan bir azap. Azabın mühin diyor, rüsvay edici, alçaltıcı bir azap. Azabın azim diyor, büyük azap. Her biri farklı farklıdır. Bir bölümünde ateş vardır ama iç yakan ateş, o pişmanlık ateşidir. Rabbini kaybediş ateşidir. İnsanlığını, Hazreti insan olmayı kaybediş azabıdır. Bu azap, diğer azaptan çok daha şiddetlidir. Rüsvah edici bir azap deyince, azabın mühim deyince, acaba orada nasıl bir rezillik olur? İçi dışına çıkmıştır. Artık birbirinden utanırlar mı? Zaten birbirine bakamazlar. Göducuyla birbirlerine bakarlar. Rezil edici bir azap. Bu başka bir azap olmuş olur. O birbirlerinin halerini seyretmeleri. Azim bir azap deyince başka bir şey anlamak gerekiyor. Her biri farklı farklıdır. Azabın harik deyince evet, yangın azabı başka bir azap. Azab-ı nar deyince, ateş azabı, bu başka bir azab Her biri farklı farklıdır. Her biri de kendi kendisinin yaptıklarından dolayıdır. Kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Her birinde o yaptıkları ona azab olur. Allah özel olarak bir azapta bulunmaz. Yaptıklarının karşılığını buluyor, alıyor. Evet. Sadece böyle ateş olarak anlamak yetmez eğer ateşse. Allah mesela ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Kendinizi ve ehlinizi, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Taşı yakan nedir? Mesela yanardağ patladığında taşlar cayır cayır yanıyor. Böyle anlamak gerekiyor. Bu ateş yetmez mi? Yeterli değil midir yani? Eğer biri oraya düşerse, ondan büyük azap mı olur? Farklı bir ateş mi olsun? O da azabın sadece bir bölümüdür. Her bir e, azabın e, hali farklıdır. Azap farklı farklıdır yani. Evet. Efendim 5. soruda sormuşlar. Muhyiddin İbnü'l-Arabî bir kitabında cehennem ehli cezasını çektikten sonra cehennemde zevk alacaklar. Orada onlara zevk verici nimetler var. Kafir dünyada Allah'ı anmaktan unuttuğu için cehennemde Allah'ı zikredecek, anacaklar. Madem cehennemde, cehenneme hayvan olarak gidiliyor, Allah'ı anmak nasıl olacak, bu bilgiler doğru mudur, bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Cehenneme hayvan olarak gider diyoruz, değil mi öyle? Hayvan olarak giderken, o hayvanın halini sadece üzerinde görmüş olur, görünmüş olur. Yani bir gölge gibi üzerinde hangi hayvanın sıfatında olduğu, bakıldığında görünür. Ama onun kim olduğu da bellidir. Hepsi birbirini tanıyor, tanışıyor. Ee, arkadaşlarıyla beraber giderken hepsi birbirini tanıyor. Farklı bir hayvan suretini almıyor. Ama e, o suret, o hayvanın sureti üzerinde bir gölge gibi görünür. O azap onlara nimet olur demek doğru değildir. Ayete ters düşer çünkü. Eğer Allah o azap dediyse ona o azaptır. Her ne kadar azap e, tatmak olsa bile e, azap, azaptır. E, çünkü azap bir tane değildir. Bir tek ateş azabi değildir. İç yakan azaptır. İnsanlığını, Rabbini kaybettiğinden dolayı e, rezil edici bir azaptır. Azim bir azaptır. Evet, ateş azabi de vardır. E, orada bir hayat vardır yani. Sadece böyle gidip ateşin içinde e, yanmıyor. Hatta ne buydu Resulullah Efendimiz cehennemi tarif ederken? Oradakiler birbirlerine azabını seyrederler. Birbirlerine hakaret ederler. Ya Rabbi kimdir o? O bizi yoldan çıkaranlar, her kimse kime uymuşsak onları bize göster, ayaklarımızın altına alalım derler. Bunlar bizi yoldan çıkardığı bunlara iki kat azap ver derler. Cennemdekiler bunu söylüyor. Allah haber veriyor. Evet azap farklı farklıdır. Bununla beraber Allah azap dediyse azap. insanlığını kaybetmiştir, şerefini kaybetmiştir, Rabbini kaybetmiştir. Bu azap hepsinden daha ağır bir azaptır. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Sonra bir tat alırlar mı? Onu Allah biliyor ama böyle bir şey görülmüyor, Allah böyle bir şeyi beyan etmiyor. Yani sonuç itibariyle biri iman ediyorsa, böyle bir kaybetmeyi nasıl göze alabilir? Bir şey olmaz eğer orada daha sonra azabı, azap nimete dönüşüyorsa önemli değil diyebilir. Rabbini kaybetmişsin, insanları kaybetmişsin. Böyle bir şey zaten yoktur. Böyle bir şeyi düşünmek de şeytanın verdiği gibi söz edir. ona yanlış yapma, günah işleme, iman etmeme, Rabbine itaat etmeme yolunu aşmaya çalışıyor. Onun için böyle bahane öğretiyor. Cehenneme gidersen çıkarsın ya da orada hadi diyelim ki ebedi kalsan bile daha sonra o nimete dönüşür demek, tamamen şeytanın tuzağına düşmektir. Böyle bir tuzaktan uzak durmak gerekiyor. İnsana düşen iman edip, Rabbine abd olmaya, kul olmaya çalışıp Hazreti insan olmaya çalışmaktır. Evet. Efendim altıncı soruda şöyle sormuşlar. Ruh ve nefis birbirinden ayrı varlıklar mıdır? Yoksa ikisi bir ikisi bir de iyi ve kötü yönleri mi var var, var mıdır? Nefis ve ruh aynıysa ruhun kötü tarafı var da nefis terbiyesi dediğimiz ifade bu kötü tarafı tarafı için mi kullanılmıştır? Bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Biraz önce söyledim. Nefis ve ruh aynı şeydir. Ama bir de kendini kirleten insan için nefis tezkesi gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor diyoruz ya nefis bir tane. Onun kirletilmiş tarafının Temizlenmesi gerekir. Bu nereden e, kaynaklanıyor? Yaratıl, yaratılırken bu e, kötülük üzerinde var mıydı? Kesinlikle hayır. Tertemizdi. İnsan ben dedikçe, benlik yaptıkça, kendisine e, Allah'tan bağımsız bir varlık olarak benlik verdikçe üzerine örtüyü örter. Üzerine o benliği, benlik e, kürini örtmeye başlar. Temizlenmesi gereken odur. O temizlerin Cennesi olur, nurlanır. Yani ben Allah'a aitim, ben Allah'ın kuluyum. Ne burada ayet-i kerimede? De ki hepimiz Allah içiniz. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz. Aynı şekilde de ki namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mesele kendini bütünüyle Allah'a ait görmek. Allah'tan bağımsız bir varlık olarak gördüğünde benlik olur, perde olur, nefis olur. Bu benliği kendi kendisi öğretti. Kendi kendisini ürettiği bu benliği temizlemesi gerekir ki Allah'ın kendisine nefrettiği o nefisle, hakikatla, ruhla beraber olsun. Onunla beraber olunca o olunca ne olur? Allah'ın nuri olur, Allah'ın güzelliği olur. Allah'a yeryüzünde halife olur, ayna olur. Evet. E, ikisi aynı şeydir. E, kötü manada kullanıldığında onun üzerindeki benlik kibir, gurur, rüya, haset, kısaca benlik yani günah kiri olarak kastedilir. onun temizlenmesi gerekir, o temizlenince ibadet nuruyla, Tevbe nuruyla, istiğfar nuruyla temizlenince evet o güzellik ortaya çıkar, Tevbe istiğfar bunun içindir zaten, onu temizlemek içindir, Allah yolundan yürüyüp güzel şeyler yaptıkça, ibadet yaptıkça Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı her şey onu temizler onu nurlandırır. resul Efendimiz buyurdu Aleyhitturatü vesselam bir günah işlediğinizde kalbe kalp deyince de ruha anlamak gerekiyor. iş alemi anlamak gerekiyor. Bir günah işlediğinizde oraya bir leke gelir. Bir sevap işleyerek onu silin dedi. Evet, tevbe edin. Sonra bir sevap işleyerek o lekeyi silin dedi. Silmediğimizde ne olur? Lekeler üst üste gelir gelir, onun üstünü kapatır, bir elbise olur ona. Bu sefer nefis deyince artık içerideki e, o ruhu kastetemiyoruz, üzerindeki o örtüyü kastetmiş oluruz. Kötü manada kullanıldığında üzerindeki örtüyü kastetmiş oluyoruz. Güzel manada kullandığımızda evet, Allah'ın nefetiği ruhu kastetmiş oluyoruz. İkisi aynı şeydir. Biri ötekini e, üzerine giydirdiğimiz. Elbisedir. Bu elbise eğer e, kibirden, gururdan, köfürden bir elbise ise, karartmışız demektir, örtmüşüz demektir. Ama ibadetten ise, ibadetin nuruyla, nurdan bir elbise giydirmişiz demektir. Kısaca böyle olsun. Evet. Ham ee, evet. yedinci soruda sormuşlar. Cehenneme gidenler suretleri, dünyadaki nefis suretleri nasılsa o hale bürünecek. Mesela birinin nefsi köpek suretine büründü. O kişi cehennemde dünyadaki gibi aklı idraki olacak mıdır? Yoksa sureti köpek ama idraki, aklı, dünyadaki insan huy davranışları neyse cehennemde de devam edecek mi? Yoksa dünyadaki bildiğimiz hayvanatın her türlü özelliği neyse onlar gibi mi olacak? Arkadaşlar, gerçekten güzel soru sormuşlar. Evet. Her biri kendi nefsindeki o hayvanın suretine bürünürken, biraz önce zaten söyle, söyledim onu. O e, hayvanın sureti bir gölge gibi üzerinde durur. Yani bu, bu hayvandır manasında. Yoksa bakan onu tanıyor. İnsan gibidir. Ama Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, Allah'ın cehennem ehline hitabından sonra onlar konuşamazlar dedi. Nedir o hitap? Allah ait i kerimede buyuruyor. Susun, bir daha benimle konuşmayın. Hep yalvardıkları için Ya Rabbi bizi affet, Ya Rabbi bize bir imkan daha tane deyip feryat ediyorlar. En son onlar cehennemin malikine söylerler. Bir kere olsun Rabbimiz bizimle konuştu Diyor malik onlara der ki Bugünü günü size haber veren Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar geldi der, biz onları dinlemedik. O zaman kendiniz konuşun der. Kendiniz isteyin. Rabbinizin sizinle konuşmasını. Allah hitap eder, susun. Bir daha benimle konuşmayın dediğinde bir daha da konuşamazlar. Konuşmak istediklerinde, bulunduğu yerde tarif ediyor tabi, devenin büyürmesi gibi ses çıkarırlar. Konuşmak istiyor. Konuşmak istiyorsa, ne demektir bu? Dünyadaki hali üzerindedir. Konuşmak isteyecek ama konuşamayacak. Konuşmak istediğinde, sadece böyle bir büyürme sesi çıkaracak. Devenin büyürmesi gibi ses çıkaracak dedi sadece. Bütün dünyada nasılsa gene öyledir. Evet, Bu sadece konuşamayacak manasındadır. Eğer hayvan gibi olursa, ona azap olmaz. Azaptan kurtulmuş demektir. Ama e, zahiri azap olsa bile o iç yakan azap olmaz, pişmanlık azabı olmaz, kaybediş azabı olmaz. Oştaki işte Allah ne buyurdu? Onların azapları hafifletilmez, sadece azapları artırılır. Azabı artırılır ne demek? Pişmanlık giderek artar. Azap gördükçe azabı artıyor, anlıyor. Bununla beraber ee, cehennemdekiler Allah dilediğinde yani cennetler için de bu geçerlidir. Cehennemlikler cenneti görüyor. Cennettekiler de cehennemi görüyor. Cennetlikler cehennemi gördüğünde e, neyi kazandıklarını nasıl bir azaptan kurtulduklarını anlayıp o nimetin e, hazzı, tadı e, daha da artıyor. Cehennemdekiler de neyi kaybettiklerini gördüklerinde bu ayrıca onlara azap uğruyor. Evet. Bir de azabın böyle artması vardır. Pişmanlığın böyle artması vardır. Cennetekilerin de böylesine artması vardır. Evet. Efendim sekizinci sorularında kardeşimizin, insan uykudayken ruhları gidiyor dolaşıyor. Rüya gören ruhumuz mudur? Ruhumuzsa sıkıntılı, korkulu rüyalar ruhun karanlığına kötü olduğuna mı delalet eder? Temiz kişilerde korkulu, sıkıntılı rüya görünür mü? Bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Sıkıntılı rüya görür mü? Bunu nasıl anlamalıyız? Evet. E, rüyayı doğru anlamak gerekiyor. Üç türlü rüya vardır. Biri şeytani, biri nefsani, biri de rahmanidir. Her birinin görülmesi farklı farklıdır. Şeytani olanı, şeytanın dahil olduğu bir rüyadır saçma sapan şeyler gösterir, korkutur. Bu şeytani rüyadır. İyiler de görür, kötü hali olanlar da görür. İyi hali olanlar da bunu görüyor. Nefsani rüya, beden herhangi bir şekilde rahatsız olduğunda, bir sorun sıkıntı yaşadığında, sıkıntılı bir anında gördüğü şeylerdir. Bu da nefse aksetmiştir. Nefis bu rüyayı görüyor. O kirlenmiş taraf, onu görüyor. O benlikten kaynaklanan taraf onu görüyor. Bu da geçersiz bir rüyadır. Asıl geçerli, müjdeci ve uyarıcı olan rüya rahmani olan rüyadır. Tabir edilmesi gereken, ciddiye alınması gereken rüya da rahmani olan rüyadır. Diğer e, rüyaları gördüğümüzde yapmamız gereken şey avuzu besmeyle çekmektir. Mesela sahabeden biri e, rüya görmüştü. E, anlatıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam e, her sabah e, namazdan sonra sahabeye döner rüya gören var mı diye sorardı. Rüya gören varsa anlatır Resulullah Efendimiz onu tabir ederdi. Kendisi görmüşse kendisi anlatıp kendisi tabir ederdi. E, sahabe anlatıyor Ya gördüm ki başım kesilmiş başım önümde yürüyor ben de başımın peşinden koşuyorum. Acaba e, hikmeti manası nedir? Diyor, ki bu şeytani bir rüyadır. Onun için böyle rüyaları anlatmayın. Şeytani rüya. Böyle rüyalar gördüğünüzde, Euzü Besmele çekin ve bunu unutun. Böyle rüyaları. Biz de böyle şeytani rüyalar gördüğümüzde, ya da mesela herhangi bir şey, diyelim ki bir hayvan gördük, sonra o değişti, başka bir şey oldu. Bilelim ki bu da şeytani bir rüyadır. Örnek veriyorum böyle. Şeytani rüyalar gördüğümüzde herkes bunu görebilir. Bak sahabe de görmüş. Ne yapmamız gerekir? Onu unutmamız gerekir. Nefsani olduğunda onun bizim rahatsızlığımızdan, gönlümüzü aksettiğinden dolayı, e, hani bilinçaltı diyor ya, onun böyle ortaya çıkışından dolayı, geçmişte gönlünde kalanlardan dolayı böyle şeyler görürler. Bunu hemen silmeleri gerekir. Ciddiye almamaları gerekir. Ciddiye alınması gereken rüya rahmani olan rüyadır. Yani Allah'tan müjdeci ve uyarıcı olan rüyalardır. Allah herhangi bir nimetle onu müjdeler, müjdeyi alması lazım, buna sevinmesi lazım, şükretmesi lazım, e, yoluna devam etmesi lazım. Uyarıcı bir rüya almışsa, kul yanlış yaptı, Allah onu uyardı. Bu e, uyarmanın içinde aynı zamanda müjde vardır. Allah, kulünü ciddiye almış. Hulun, bu yanlıştır, bunu böyle yapma demektir. Ne yapması gerekir? O yanlışından dönmelidir o yanlışı terk etmelidir, bırakmalıdır, tövbe edip, istiğfar edip doğru yola girmelidir. Rahmani rüyayı müjdeci ve uyarıcı olarak kabul edip onu ciddi almalıdır. Diğerlerini de ciddiye almaması lazım, alınmaması lazım. Evet Efendim bir sonraki soru soralım sana. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mal için dua isteyen, ısrar eden, sonra zekat memurlarını geri çeviren daha sonra zekatını vermek isteyip de zekatını kimse almayan salabenin akıbetini biliyoruz. Allah kişinin ölmeden her türlü günahını tövbe ederse kabul edeceğini buyuruyor. Peki salabe büyük hata etti. Zekatı kabul, zekatı kabul görmedi. Salabenin tövbe etse de Allah onun tövbesini asla kabul etmeyecek mi? Anlamalıyız. Öylese bu bir tövbe için... Öyleyse bu bir tövbe için, buyurulan emirler için çelişki değil midir? Yani Allah her türlü günahı, tövbe karşılığında affederim. Ama sana benkini tövbe etse de affetmem diye mi anlamalıyız? Evet. Tabii ki bunu böyle anlamamak gerekir. Tövbe pişmanlığı gerektirir. Eğer birinin imanı yoksa, iman gönlüne, kalbine ilmemişse, kalbine dahil olmamışsa, o tövbe etse de bir mana ifade etmiyor. İstediği kadar diliyle ben tövbe etsin demiş olsun. Örnek vereyim mesela. Mesela bir savaşta sahabenin bir kısmı oyalanıyor. Savaşa gitmiyor. Mazeret üretiyorlar. Sonra Allah bunlardan iki tanesinin tövbesini kabul ediyor gerisinin tövbesini kabul etmiyor. O iki tanenin tövbesini niye kabul ediyor? Onlar samimiydi. Onlar ciddiydi. Onlar feryat ettiler. Feryat edip, hatta Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki Dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. Böyle bir tövbe. Böyle bir samimiyet, böyle bir ciddiyet. Yani kaybedeceklerini bildiler ve anladılar. Tövbeyi böyle yaptılar. Gerisinin tövbesini niye kabul etmedi? Onların böyle bir derdi yoktu zaten. Dilleriyle tövbe ettiler. Ee, böyle vesveseyle, şüphe arasında gidip geldiler. Acaba dediler. Allah böyle e, acaba diyenlerin, vesvese içinde böyle konuşanların, tövbe edenlerin veya tövbesini kabul etmez. Zahrebenin burada ciddi olmadığı anlaşılıyor. Eğer ciddi olmuş olsaydı, mesela e, zekat memurları gittiğinde Allah'ın Resulü, Allah'ın emriyle Allah vahyini indirmiş, sekati emretmiştir. Sekati almaya geldi, geldik dediğinde soruyor. Şimdi Allah'ın Resulü mi böyle söyledi? Evet diyorlar. Allah'ın Resulü böyle söyledi. Allah vahyettiği için böyle söylenmiştir. İstiyor. Ee, önce vermek istemiyor tabi. Gidin diyor, derlerini alın gelin. Ben de vereceğim diyor. Gidiyorlar. Orada o düşünüyor. Sarıbe düşünüyor tabi. Geldiklerinde verdiği cevap nedir? Şimdi Allah'ın Resulü benden haraç mı istiyor? diyor. Bak benden haraç mı istiyor? Mal benim malım. Allah'a ait görmüyor onu. Mal benim malım. Benden haraç mı istiyor? Eğer biri bu kelimeyi kullanabiliyorsa bu mümin olabilir mi? Olmaz. Kafirler de öyledir. Allah buyurdu ayet-i kerimede. Kafirler de zaman zaman keşke biz de iman etseydik derler. Hz. İbrahim Kavmini imana davet ederken, putarı kırdığında bu konuşamayan, yemeyen, içmeyen bu taşlara nasıl tapıyorsunuz? Kavim ne diyor? Kendi kendine bir an için evet biz zalimiz diyor. Bu doğru söylüyor. Sonra eski haline geri dönüyorlar. İmam, Allah imanı nasıl tarif ediyor? Müminler o kimselerdir ki iman ettikten sonra asla şüpheye düşmeyen, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir dedi. Öteki, ötekine müzebzevin diyor. Zıplayanlar. Bir o tarafa zıplıyor, bir bu tarafa zıplıyor. Yani ne, ne kafir oluyor ne mümin oluyor. Bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa geliyor. İkisinden de olamıyor. Sonuçta e, hali münafıklık halidir. Allah onlardan kabul etmez. E, kabul etmedi ki Zarebe'nin zekati değildir, imanidir. İman böyle olmaz. Ama bununla beraber Allah biliyor. O savaşa gitmeyenlerin harli de biliyor. Buna beraber Allah mesela ayet-i kerimede buyurdu ki: Allah onların kalplerini mühürler. Niye mühürlüyor? Sebebini, gerekçesini beyan ediyor. Onlar iman ettikten sonra kafir olanlardır. İman ettikten sonra. Eğer biri iman etti, anladı, Evet, Sarebe Resulullah Efendimizin arkasında en önce duranlardan değil, en önde duranlardan değil, en yakında duranlardan idi. Allah'ın resulü olduğunu bildi, anladı ama dünyaya saplandı. İmandan sonra küfre girdi. Dünyayı tercih etti imandan sonra. Allah ikram etti. Allah bana ikram etti demek yerine bu benimdir dedi. Ben erkaraj mı istiyor dedi. İmandan sonra eğer küfre girerse ne olur? Allah kalbi mühürler. Bu tehlike bütün insanlar, bütün müminler için mevcuttur, vardır. Yani Allah bana bir şey yapmaz, nasıl benim imanım var diyemez. Öyle bir yanlış yaparsın ki Allah sana gazap eder. Hem neden gazap ediyor, neden kalbi mühürlüyor? İman ettin, anladın, biliyorsun hakikati, bile bile yapıyorsun. Bunun üzerine Allah kalbi mühürler. Mühürleyince hiç kimse ona yardım edemez, hiç kimse ona şefaat edemez, hiç kimse onun zekatını onun için alamaz. Ondan onu kabul edemez. Malını getirip dökerken, zekatı al de aslında yine o gelgit arasında gidip geliyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Menafakların başı e, o İbn i Selul de aynı şekilde ölürken ne diyor? Resulullah'ın cübbesini bana kefen olarak giydir. Bu şimdi onu kurtarması o tövbe mi etti şimdi? Allah onun tevbesini mi kabul etsin? Allah ona münafık dedi. Evet. Allah kimin, ne buyurdu? Yaratan yarattığını bilmez mi? Onun gönlündekini bilmez mi? Biliyor. Biliyor, muameleyi ona göre yapıyor. Allah'ın gazabı da böyledir, kalbini mühürlemesi de böyledir, Allah'ın rızası da böyledir. Mesela ayet-i kerimede o sana biat edenler Allah'a biat etmiştir dedi. Allah onlardan razı olmuştur dedi. Neden? gereçesini beyan ediyor. Allah onların gönündekini bildiği için gönündekini biliyor. Onun gönündekine göre ondan razı oldu. Rızası da böyledir. Allah kendi bilgisine göre hareket ediyor. Yoksa öyle ona ayrı bir muamele, özel bir muamele de bulunmuyor. Allah'ın rızasını kazanırken de, gazabını kazanırken de Allah bize gönlümüzdekine göre muamele ediyor. Bunu böyle bilelim. Böyle anlayalım. Efendim toplu halde gelen soruların onuncusu son sorumuzda da soralım inşallah sonra kısa bir ara verelim. İnşallah buyur. Sormuşlar şeytanı da Allah yarattığına göre Allah'ın hatırını gözetmek amacıyla ben seni çok seviyorum. Allah'ım Allah'ım sen yarattığın için şeytana lanet etsen de kovsan da senin kötülerin kovulmuşların sırf sen yarattığın için kabulümdür. Böyle bir şeytani düşüncenin cevabı nedir? saygılar sunar. Teşekkür ederiz demişler efendim. Evet. Biz teşekkür ederiz. Sonra da cevap vermiş zaten. Şeytani düşünce. Evet. Tam bu cevap şeytanın verdiği cevaptır. Allah'ın kuğrunu yolundan saptırmak için verdiği cevaptır. Biraz önce şeytanın ne olduğunu sen yarattın. Şeytanı sanki özel manada yaratmış gibi anlaşılmış. Söyledim. Şeytan cinlerdendi. İblis cinlerdendi. İblis bir tanedir. Şeytanlar da aynı şekilde cinlerin onlar da İblis'e uyan kafirlerdir. Ne iş yapıyor, vazifesi nedir? Kendine neyi vazife edilmiştir? İnsanları yoldan çıkarmak. Aynı şekilde kendisinden olanları da, cinleri de yoldan çıkarmak. İnsan da eğer insanları yoldan çıkarmaya çalışıyorsa, Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, Allah'ın gösterdiği yoldan başka bir yola davet ediyorsa, cehenneme davet ediyorsa, günaha davet ediyorsa, o da şeytandır. Şeytan deyince, Allah'ın rahmetinden mahrum olanı anlamak gerekiyor. Bununla beraber, rahmetten mahrum olmaya davet ediyor. Çünkü cennete gitmek Allah'ın rahmeti iledir. Rahmetten mahrum olmaya davet ediyor. Allah, insanı da yaratmıştır, cinleri de yaratmıştır ama tercihleri onların tercihidir. Onlar Kendisi kendi yolunu tercih etmiştir. Ya peygambere uyar, peygamberin nimeti kazanır, peygamberlerin kazandığı nimetleri kazanır, cenneti kazanır, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanır. Ya da iblise uyar, onun gibi Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Bunu anlarken aslında bir de neyi anlamak gerekiyor? İblis tövbe etmedi, Hazreti Adem tövbe etti, Allah onun tövbesini kabul etti. İblis tövbe etseydi, onun da tövbesini kabul eder miydi? Elbette ki. O ne dedi, İblis ne dedi? Beni saptırmana karşılık ben de onları saptıracağım. Suçunu sapmasını Allah'a attı, Allah'ı suçladı. Kim böyle yaparsa, İblis'in durumuna düşer. Allah bana böyle muamele etti, Allah böyle yaptı, sanki insan sorumlu değilmiş gibi. İnsan yaptığından sorumludur. Allah yolu göstermiştir, tercih senedir demiştir. Tercihini kendisi yapar. Eğer Allah'ın gösterdiği yolu tercih etmezse, ters tarafı tercih etmiş olur. Bir tarafta aydınlık vardır, bir tarafta karanlık vardır. Daha doğrusu aydınlığın olmadığı yerde karanlık vardır. Rahmetin olmadığı yerde ne vardır? Şeytanlık, iblislik vardır. Böyle anlamak gerekiyor. Allah saf düzelliktir, saf rahmettir, saf hayırdır, saf muhabbettir. Bütün muamelesi de böyledir. Ama rahmetin olmadığı yerde zulüm vardır. Nurun olmadığı yerde karanlık vardır. Değil mi öyle? İkramın olmadığı yerde mahrumiyet vardır. İnsan Allah'tan kaçarsa ters tarafa düşmüş olur. Güzelliği kaybedince o çirkinlik olmuş olur. Allah çirkinlik yaratmamıştır. Güzellik olmayınca çirkinlik olur. İnsan, Hazreti İnsan olmayınca hayvandan daha aşağıya olur. Onun için, e, ben şeytanı de severim demek, ben şeytanlığı severim demek manasına gelir ki. Çünkü eğer iblis de, iblis daha önce iman ettiğini iddia ediyordu, ibadet ehli biriydi zaten. Bununla beraber cinlerdendi. Allah onu kulluk için yaratmıştı. O e, ilahlık tasladı. Sen bilmiyorsun, ben biliyorum dedi. Bu secdeye layık değildir dedi. Şu anda insanlar içinde de bu böyle midir? Evet. Eğer biri insanın büyüklüğünü kabul etmiyorsa, Hz. insan olduğunu kabul etmiyor, böyle muamele etmiyorsa, ona böyle bakmıyorsa, o da insanı secdeye layık görmemiş demektir. Allah bize bunu öğretiyor. Sakın böyle bir yanlışa düşmeyesiniz. Onu etten, kemikten bir varlık olarak görmeyesiniz ona menfaat gözüyle bakmayasınız. Benim onun üzerinde bir muradım var ki onu bana abdolsun diye yaratmışım. Halife olsun diye yaratmışım. Aynam olsun diye yaratmışım. Sana düşen Allah'a halife olmaktır. Bununla beraber ayna olmaya, halife olmaya davet edip ona öylesine yardım etmektir. Dünyayı yerde gökte ne varsa insanın hizmetine verdim buyurdu. Bu şerefi taşı dedi. Andolsun ki biz insana şerefini indirdik. Kur'an insana şerefini teslim eder. Evet. Kısaca bu kadar olsun. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok güzel sorular gönderilmişler. Biz kısaca böyle cevaplandırdık. Anlaşılmayan bir durum olursa arkadaşlar gönderirler. Daha geniş şekilde inşallah izah ederiz. Derdimiz zaten Anlamaktır. Allah'ın ilk emri okudur. İhra. İhra bismillahirrahmanirrahim buyuruyor. Oku, kendini oku, kainatı oku, varlığı oku, Allah'ın indirdiği ayetleri oku, her şeyi bir ayet olarak oku. Okumadan anlaşılmaz, anlaşılmadan iman edilmez. Vesveseyle, şüpheyle iman olmaz. Nasıl bir soru olursa olsun, o soruya mutlaka cevap vermemiz gerekir. İblise cevap vermemiz gerekir. Şeytana cevap vermemiz gerekir. Cevap veremiyorsak yenilgiyi kabul ettik demektir. Onun için mutlaka her sorunun cevabı vardır ve olmalıdır. Cevabı Allah vermiştir. Evet. Efendim teşekkür ederiz. İzninizle olursa bir ara vermek isteriz. İnşallah. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.